Allah korusun, Allah korusun, Allah korusun. Hiçbir şekilde caiz değildir, hiçbir şekilde caiz değildir, hiçbir şekilde caiz değildir. Ee, Allah anh, Peygamber Efendimiz diyor ki, kim ki bizim işimizde bir iş çıkartırsa, yeni bir iş çıkartırsa o Allah kadında kabul olmaz o iş Ova bu bi de atar va bi Allah, Allah korusun. Allah hiçbir şekilde e, şeriatla madı bir işle yakınlaşıla maz. Bu vers ikincisi de e, Allah Teala diyor ki: "El yuma akmaltu lekum dinakum ve tamamtu aleykum nimetiy." Allah Zücele diyor ki diyor ben diyor sizin dininizi tamamladım. Eksik bırakmadım diyor. O zaman bu dine kim ki e, bir e, böyle bir fazlalık getirirse böyle bir hükümler getirirse bu dinin eksik olduğunu Allah'a bu şekilde itiraz etmiş olur. Üçüncüsü olarak e, üçüncüsü olarak diyoruz ki e, diyoruz ki Yemen, te diyor ki sizler Allah'a e, sizler, sizler e, Allah'a e, yani e, bir e, Yani sahabelerin tapmadığı gibi ibadetlerle tapmayın çünkü onlar sizlere hiçbir eksik bırakmadı her şeyi getirdiler diyor Anladınmış, anlaşılmıştır Resulallah.